Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Faziletleri Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh güler yüzlü, tatlı sözlü bir hak dostuydu. Sireti ve sureti çok nurluydu. Büyük dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'a çok benzerdi. Son derece vakur ve mehabetliydi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh her bakımdan öyle fazilet sahibi bir insandı ki mübarek simasına bakanlar onun peygamber sülalesinden olduğunu derhal fark ederlerdi. Onun manevi olgunluk ve üstünlükleri kendi hakkında anlatılanlardan çok daha yüksekti. O bu yüceliği sebebiyle Şeyhu Beni Haşim Haşimoğulları kabilesinin büyüğü diye de isimlendirilmiştir. Şu hakikati hatırlamak bile onların faziletini ifadeye kâfidir. Bütün müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirirken, onun ehli beytine ve nesline de dua ederler. Hatta namazda tahiyattan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve onun ehli beytine salatü selam getirilmediği takdirde namaz kamil manasıyla eda edilmiş sayılmaz. Cafer bin Muhammed rahmetullahi aleyh çok cömert bir Allah dostuydu. Fakir fukarayı doyurur muhtaçlara infak ederdi. Fakir düşmekten korkmaksızın o kadar infaklarda bulunurdu ki neredeyse kendi ailesine bir şey bırakmazdı. Gizlice infak etme ve dertlere deva olma hususunda muhterem dedesi Zeynel Abidin Hazretlerine benzerdi. Nitekim Zeynel Abidin Hazretleri karanlık basınca ekmek, et, para gibi malzemelerle doldurduğu torbasını omzuna alıp dışarı çıkar ve kimsenin haberi olmadan fukaranın kapılarının önüne ihtiyaç duydukları şeyleri bırakırdı. Bu durum ancak vefatından sonra fukaranın sahipsiz kalması neticesinde anlaşılabilmişti. Nitekim Zeynel Abidin Hazretlerinin mübarek naaşı yıkanırken de sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar görüldü. Sebebi araştırıldığında bunların fukaraya erzak çuvalı taşımaktan dolayı oluştuğu anlaşıldı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, son derece mahviyet sahibiydi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün onun üzerinde kıymetli bir elbise görmüştü. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesline yakıştıramadığını söyleyince, Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, altındaki kıldan dokunmuş sert yün elbiseyi gösterdi. İçinde yaşadıkları devirde maddi imkanlar bollaştığı için, herkesin giydiği güzel elbiselerden giymenin daha münasip düşeceğini ifade ettikten sonra, alttakini Allah için giydik, üsttekini de sizin için giydik, Allah için olanı gizledik, sizin için olanı da izhar ettik buyurdu. Hakikaten öyle bir toplum vasatında eski elbise giymek, kişiyi zahitlik taslamaya ve ucuba sürükleyebilirdi. cafer Sadık Hazretleri bu davranışıyla, riyâ, ucub, kibir ve tevazuun fahrı gibi gizli tehlikelerden korunmuş ve mahviyete riayet etmiş olmaktadır. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, fütüvet ehli bir zat idi. Bir gün şakik Belhi Rahmetullahi Aleyh, ona fütüvvetin ne olduğunu sormuştu. O da, siz bu hususta ne diyorsunuz buyurdu. Şakik Rahmetullahi Aleyh, verilirse şükrederiz, verilmezse sabrederiz dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh onu bizim Medine'nin köpekleri de yapıyor. Bize göre fütüvvet verilirse başkasını kendimize tercih etmek. İsar verilmezse şükretmektir buyurdu. Cafer-i Sadık hazretleri duası makbul bir hak dostuydu. Ne zaman Allah Teala'dan bir şey istese, daha duası bitmeden o şey önünde hazır olurdu. Onun buna benzer daha pek çok kerametleri zikredilir. Bu yüksek faziletleri sebebiyle Caferi Sadık Hazretleri daha hayattayken, kendisi hakkında bazı yanlış inanışlar, aşırı yüceltmeler ve yalanlar uydurulmaya başlandı. O bunlardan çok rahatsız olur, onları hep reddeder ve yalanlardı. Nitekim Abdülcebbar bin Abbas Hemedani beraberinde bulunanlarla birlikte Medine'yi Münevvere'den yola çıkmak istediklerinde, cafer Sadık rahmetullahi aleyh onların yanına geldi ve ''İnşallah siz şehrinizin salihlerindensiniz. Benden şehrinizin ahalisine haber verin ki, kim benim kendisine itaat edilmesi mecburi, masum, günahsız bir imam olduğumu iddia ederse, ben ondan uzağım. Yine kim benim Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer'i sevmeyip, onlardan yüz çevirdiğimi iddia ederse, ben ondan uzağım. Bu ve benzeri rivayetler birbirini desteklemekte ve hepsi de ehlibeytin Beyt'in ve Cafer-i Sadık Hazretlerinin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ve hazret Ömer radıyallahu anh'a olan muhabbetlerini açıkça göstermektedir. Ehl-i beyte nispet edilen bunun haricindeki sözler ise büyük bir iftiradan ibarettir. Nitekim cafer -i Sadık rahmetullahi aleyh, ilere kızar. Onların büyük dedesi Hazreti i Bekir radıyallahu anh'a gizli ve açıktan dil uzattıklarını işittikçe, Onlara bu seferti. Tevazuu Cafer-i Sadık rahmetullah aleyh mütevazı bir zat idi. Kimseyi hor görmez. Her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Nitekim bir gün hizmetçilerini yanına çağırıp onlara, ''Gelin sizinle kıyamet günü için bir anlaşma yapalım. O gün hangimiz kurtulursa diğerine şefaatçi olmak üzere birbirimize söz verelim.'' demişti. Onlar, ''Ey Allah Resulü'nün torunu, sizin ceddiniz bütün alemlerin şefaatçisi iken.'' Bizim şefaatimize sizin gibi bir zatın ne ihtiyacı olur dediler. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh şu tevazu yüklü cevabı verdi. Ben kıyamet gününde şu halim ve bu amellerimle mübarek ceddimin yüzüne bakmaktan haya ederim. Alim zahit bütün insanlar Cafer-i Sadık hazretlerinden feyz almak isterlerdi. Nitekim Davud-u Ta'yi rahmetullahi aleyh bir gün yanına gelerek, kalbinin karardığından bahsedip, nasihat talebinde bulundu. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, sen asrımızın en zahidisin. Benim nasihatime ne ihtiyacın olacak dedi. Davud-u Ta'i rahmetullahi aleyh, Ey Allah Resulünün evladı, Senin insanlara üstünlüğün var, Onun için senin herkese vaaz etmen lazım, dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Yine yüksek tevazuunu ve Allah korkusunu ifade eden, Şu muhteşem cevabı verdi. Ey Davud, ben kıyamet gününde mübarek ceddimin benim yakama yapışıp, Bana tabi olmanın hakkını neden vermedin? Bu iş haseple neseple olmaz, Hakka layık muamele ile olur diye çıkışmasından korkuyorum. Bunun üzerine Davud-u Tayyip Hazretleri, Ya ilahi, Nebiler neslinden olup, Ceddi Rasul, annesi Betul olan birisi böyle korku içinde yaşarsa, Davud kim oluyor da ameli ve muamelesiyle kendini beğeniyor diye ağlamaya başladı. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, insanları tevazu sahibi olmaya teşvik eder, Bencil davranıp büyüklenenleri de ikaz ederdi. Nitekim bir gün bir kabileye rastlamıştı. Sizin efendiniz kim diye sordu, içlerinden biri ben dedi. Hazret bu cevaptan hoşlanmadı ve onu ikaz ederek, Eğer sen bunların efendisi olsaydın ben demezdin, onların hizmetkarı olduğunu söylerdin buyurdu. Çünkü enaniyet, benlik, gerçek efendiliğe manidir. Onun şu sözü de bu hususta çok manidardır. Öncesi korku, sonu özür olan günah, kulu Hakk'a yaklaştırır. Öncesi güven, sonu kibir olan ibadet de kulu Hak Teala'dan uzaklaştırır. Kendisini beğenmiş olan itaatkar aslında asidir. Özür dileyen asi de hakikatte itaatkardır. Caferi Sadık Hazretleri hiçbir zaman riyasete yani insanlara baş olmaya heves etmemiş, daima uzleti ve sükutu tercih etmiştir. Zira marifetullah deryasına dalan kişi sahillere tamah etmez, Cenabı Hak'la ünsiyet kuran kişi insanların methüs senasına değer vermez. Takvası Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh şöyle buyururdu: Takvadan daha hayırlı bir azık yoktur. Sükuttan daha güzel bir şey yoktur. Cehaletten daha zararlı bir düşman yoktur. Yalandan daha kötü ve şiddetli bir hastalık yoktur. Ramazan ayının sonunda da şöyle dua ederdi. Ey Ramazan'ın Rabbi olan ve Kur'an'ı indiren Allah'ım! İşte bu kendisinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Ve artık bitmek üzeredir. Ya Rabbi, bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan'ın çıkıp gitmesinden kerim olan zatına sığınırım. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyhle ile birlikte hacca gittim. Telbiye getirmek istediği zaman yüzünün rengi değişti ve tir tir titremeye başladı. Ona neyin var ey Resulullah'ın evladı diye sordum. Telbiye getirmek isteyince bu hale geldim buyurdu. Peki seni durduran nedir diye sordum. Buyur kulum cevabından başka bir söz işitmekten korkuyorum karşılığını verdi. Caferi Sadık Hazretlerinin yaptığı dua ve niyazlara bakılınca onun kalbindeki Allah korkusunun ve takva duygusunun ne kadar yüksek olduğu hemen anlaşılmaktadır. Nitekim bir defasında şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım beni sana itaat etmek suretiyle azizeyle sana isyan etmek suretiyle rezil eyleme. Allah'ım, bana fazlından bolca lütfettiğin nimetlerle rızkını daralttığın kimselere ihsanlarda bulunabilmeyi nasip eyle. Bu duayı işiten salih zatlar, bu eşrafın maneviyat büyüklerinin duasıdır demişlerdir.